Tüm Açık Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta sizlere e, almuslu olan bir hemşerim üzerine program hazırladım. Onu sunmaya çalışacağım. Bildiğiniz üzere Kul Himmet Alevi Bektaşilerin ulu saydığı ozanlardan birisi, yedi büyük ozandan birisi ve 16. yüzyılın ikinci yarısıyla 17. yüzyılın ilk yarısında yaşadığı tahmin ediliyor. Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Varzıl diye bir köy var oradan kul himmet. Günümüzdeki adı görümlü ama o yörede hala görümlü pek kullanılmaz Varzıl diye bilinir. Kul himmetle ilgili başka birçok şey söyleyeceğim aslında çünkü bu konuda tartışmalı olan ihtilaflı birçok şey var. Yani kul himmet var kul himmet üstadım var başka kul himmet üstadlarım var literatürde. Ama İbrahim Aslan Doğan'ın çalışmaları, pardon, İbrahim Aslanoğlu'nun çalışmaları bu konuda çok yol gösterici. Ama lafı her anons'ta çok uzatmamaya özen göstereceğim. O yüzden şimdi ilk dinleyeceğimiz Kuhimet türküsünü anons etmek istiyorum sizlere. Sivas Divri'den derlenmiş. Bekir Tektaş'tan Osman Özdenci derlemiş bunu ve Nida Ateş'in yorumuyla dinliyoruz. Kahpe felek sana nettim neyledim. Evet. Kemlik görmedim hüstü anada Mechlerin mektubum gelen Amen. Bu dinlediğimiz kayıt bir TRT kaydıydı. Ve ben bu türküyü ilk dinlediğimizde de söylemiştim. Yine söylemek istiyorum. İleride bir daha dinlersek yine dile getireceğim aynı şeyi. Çünkü gerçekten çok etkileyen bir yansıma beni bu. E, i̇kinci kıtanın son dizesinde dost olan bağlasın yârelerimi diyor. Üçüncü kıtanın son e, dizesinde ise yine ben sarayım yârelerimi diyor. Bu ikisi arasındaki yansıma ve paralellik... Belki de çok hoşuma gidiyor benim. Kul Himmet'in Alevi Bektaşi Kültür Dairesi'ndeki şairlerden biri olduğunu söylemiştim. Hem de en bilinen ve tanınanlarından birisi. Fakat hayatıyla ilgili çok fazla bir malumata sahip değiliz. Sadece Osmanlı İmparatorluğu'nun o döneminde Safavilerle yaşadığı problem yüzünden kovuşturmaya uğramış. Memleketinden de zaman zaman uzakta kalmak zorunda kalmış. Hatta belki de Az önceki türküyü o dönemlerden birinde yakmış olabilir ya da şiiri yazmış olabilir daha doğru bir ifadeyle. Kul hayatı hayatıyla ilgili çok fazla bir şey bilmiyoruz ama hemen hemen her cönkte birkaç tane şiirine rastlanabiliyor. Alevi Bektaş Kültür Dairesi'ne giren şiirler yazmış olmasına rağmen en çok bilinen eserleri Doğaz İmamlar ve Pir Sultan Aptallı'nın çağdaşı Kul İmmet. Bu yüzden onun müridi olduğunu söylüyor birçok kişi. E, bu konuda hemen hemen hem fikir görünüyor araştırmacılar. Fakat ben, fakat benim gönlüm hiçbir zaman buna el vermemişti. E, bu duygusal bir yaklaşım değil sadece. Şöyle ki Himmet'in şiirlerine, Pirs Sultan şiirlerine baktığımda bu ikisi arasında mürit-mürşit ilişkisi olabileceğini e, pek e, inandırıcı bulmuyordum ki. E, Programı sonuna doğru künyesini aktaracağım kaynaklarda da bunun aslında yanlış bir kanı olduğunu iyi bir biçimde ispatlamış birkaç tane araştırmacı. Dolayısıyla Kul Himmet ve Pir Sultan Abdal çağdaş olmalarına rağmen aralarında mürit-mürşit ilişkisi olduğunu söylemek pek doğru değil. Şimdi Kul Himmet'in sözlerini yazdığı bir türkü daha dinleyeceğiz. Fakat bu türkünün maalesef TRT repertuarında künyesi bulunmuyor. Sizlere Ekrem Ataer'in Bir Türkülerimiz Kaldı isimli albümünden dinleteceğim. Albümde yöresi Erzincan olarak not edilmiş. Fakat Erzincan yöresine ait olan Sabahın Seher Vaktinde ismini taşıyan başka bir türkü de var. Belki bir yanlışlık yapılmış olabilir albümde. O yüzden bunu sadece belirtmekle yetiniyorum. Ve Ekrem Ataer'in yorumuyla dinliyoruz şimdi. Sabahın Seher Vaktinde diğer adıyla Ali'yi gördüm Ali'yi sabahın seher vaktinde ali gördüm ali yüzümü dizine sürdüm ali gördüm ali ali gördüm Altyazı Bağında. amberi gördüm çağında güller açar dost başında musaide Aslanı gördüm köşede, kırk mum yanar bir şişede. Aslanı gördüm köşede, kırk mum yanar bir şişede. Yedi iklim dört köşede. Malumunuz olduğu üzere halk edebiyatında çok sık rastlaşılan bir olgu var. O da şu ki çok sevilen, bilinen, ünlü şairleri sonradan yetişen bazı şairler usta olarak kabul ediyor. Ve aralarında zaman zaman 200-300 yıl olsa bile onların mahlaslarıyla şiirler yazılıyor. Örneğin Pil Sultan Abdal'a ait olduğunu sandığımız birçok şiir aslında sonradan yazılmış. Zira 80-100 tanesinin Sultan Abdal'a ait olduğu kesin olarak e, biliniyor ya da aşağı yukarı kesin olduğu söylenebilir ama geri kalanlarının hemen hemen hepsi problemli yani Sultan Abdal'ın mı değil mi e, tartışma götürür. Bu olguya başka şairler üzerinden de örnekler gösterilebilir zaten halk edebiyatı araştırmalarında özellikle sas şairleri üzerine çalışanlar sık sık bundan e, yakınırlar e, böyle problemlerle karşılaşırlar. Kul Himmet'le ilgili de böyle bir sorun var. Şöyle ki antolojilere baktığınızda ya da Kul Himmet'in şiirlerini toplayan eserlere baktığınızda aslında Kul Himmet'e ait olmayan şiirlerin ona isnat edildiğini görürüz. Mesela Saadettin Nusret Ergun'un Bektaşi Şairleri kitabında Kul Himmet'in şiirlerine ulaşabilirsiniz. Önceden künyesini aktarmıştım bu kitabın. E, fakat orada Kul Himmet Üstadım'ın Şiirleri de Kul Himmet'e isnat edilmiş. Ee, aynı şekilde Abdülbaki Gölpınarlı'nın Alevi Bektaşi Nefeslerinde de Kul Himmet'in şiirleri var. Fakat orada da aynı problemle karşılaşıyoruz. Çünkü e, Kul Himmet 16. 17. yüzyılda yaşayan bir şair olmasına rağmen onu manevi üstad olarak kabul eden e, iki şiirler. Başka şair var ve bunlar 18. yüzyılın sonu ile 19. yüzyılın başında yaşamış olan şairler ve Kul Himmet Üstadım mahlasını, mahlasını kullanmışlar. Bu mahlası kullanan iki şair de Sivaslı, birisinin asıl adı İbrahim ve Sivas'ın Divri ilçesinden. Diğeri ise hemen ondan sonra doğmuş olan Hatice isimli bir şair, Hacik Kız adıyla bilinirmiş. O da Sivas'ın İmranlı ilçesinden. Özellikle İbrahim adını taşıyan ve Kul Himmet Üstad'ın mahlasını kullanan şairin şiirleri Kul Himmet'inkilerle çok fazla karışmış. Ve günümüzde de Kul Himmet'e isnat edilen şiirlerin bilinenleri büyük oranda İbrahim ismini taşıyan bu şaire ait. Fakat bu programda biz sadece Kul Himmet'e ait olan e, şiirlerden bestelenmiş türküler dinliyoruz. Yani Kul Himmet Üstadıma ait olanları ayırdım ben. Bunlarla ilgili birkaç şey daha söyleyeceğim ama anosta fazla lafı uzatmadan şimdi sıradaki türküyü anons etmek istiyorum. Hüseyin Tuğra'nın Kilit isimli albümünden dinleyeceğiz. Türkü Erzincan yöresinden derlenmiş. Kaynak kişi Davut Sulari, derleyen ise Ali Ekber Çiçek. Çoktan beri yollarını gözlerim. Beri yollarını gözlerim, gönlümün ziyası dost sefa geldin. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. şu garip gönlüm. Bağı bostanı Ayva ile turunçlar sefa geldi Ayva ile turunçlar sefa geldi Karşımızda oturan mısın? Seri mi sevdaya yetiren misin? Oh. Bilmem melek miydi, arştan mı indi? Az önceki anonsta Kul Himmet Üstadım Mahlası'nı kullanan iki Sivaslı şair olduğunu söylemiştim. Kul Himmet'in şiirleriyle karışan yine az önceki anonsta adını aktardığım İbrahim isimli şairin şiirleri. Fakat Kutlu Özen'in 3. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı seminerlerinde sunduğu bir bildiri var. Halk şiirimizdeki Kul Himmetler adını taşıyan bir bildiri bu. Orada... Kul Himmet Üstadım Mahlası'nı kullanan başka şairler olduğundan da bahsediyor Kutlu Özen. E, merak eden dinleyiciler o esere başvurabilirler. E, bildirinin kita e, kitapçığı, daha doğrusu kitabı Yunus Emre Kültür Sanat ve Turizm Vakfı yayınlarından çıkmış. Eskişehir 1987 basımı. Fakat e, o şairlerin şiirlerinden ziyade İbrahim isimli Sivaslı şairin şiirleri Kul Himmet'te karıştırıldığından... Ben bu konuya daha ayrıntılı bir biçimde girmek istemiyorum. Fakat özellikle Kul Himmet ve Kul Himmet Üstadım'la ilgili iki önemli kaynak var. Onlardan birisi İbrahim Aslanoğlu'nun Kul Himmet Üstadım isimli kitabı. Orada ayrıntılı malumata ulaşabilir merak eden dinleyiciler. Sivas 1976 basını fakat yayınevi belirtilmemiş. Sanırım kendi imkanlarıyla basmışlar bu kitabı. Fakat Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde bulabilir merak eden dinleyiciler. Diğer kitapta yine İbrahim Aslanoğlu'na ait Kul Himmet Yaşamı, Kişiliği ve Şiirleri adını taşıyor. Ekin Yayıncılık'tan çıkmış ve İstanbul 1997 basımı. Bunun dışında Kul Himmet'in şiirlerinin toplandığı birçok eser var. Fakat İbrahim Aslanoğlu'nun araştırması özellikle Kul Himmet Üstadım'la ilgili ortaya çıkarttığı gerçek öncekileri büyük oranda Açtığından ben o eserlerin hemen hiçbirini kullanmadım. Bu programı hazırlarken de bu iki kaynağa dayandım. E, merak eden dinleyiciler bence bu iki kaynağı temel alsınlar bu konuda. Şimdi sırada Nülfer Sarıtaş'ın yorumuyla dinleyeceğimiz bir türkü var. Can Gibi isimli albümden dinleyeceğiz bunu. Sözler Kul Himmet'e ait, müzik ise Arif Sağ'ın. İşte geldim, işte gittim. Bir üç geçti. Can gafresten uçtu gitti Azra'nın pençesinden saldı can gafresten uçtu gitti. Kan keremime gözüm yaşı daştı gitti Sındım kan kere nime gözüm yaşı daştı gitti 12 man topraktı gitti ali ali ali, ali, ali dinlediğimiz türkünün ölçüsü 18'likti. Usulü ise 2 3 2 3'tü. Aslında benim bu programda girmeye pek cesaret edemediğim hem beni hem de programın sınırlarını aşan bir mesele var. Bunu sadece belirterek geçmek istiyorum. Şöyle ki 16. 17. yüzyıl çok önemli bir yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu için. Çünkü bu yüzyılda Safeviler ile Osmanlıların yaşadıkları problemler ve Safevilerin Anadolu'da yürüttükleri propaganda neticesinde Anadolu Alevi Bektaşi inancında kimi farklılıklar oluşmuş. Yani 16. yüzyıldan önceki Alevi Bektaşi kültür çerçevesiyle 16. yüzyıldaki ...16. yüzyıldan sonraki çerçeve belli konularda farklılıklar gösteriyor. Fakat bu gerçekten uzmanlık gerektiren bir alan. Üstelik bu konuyla ilgili çalışan akademisyenlerin Alevi ya da Sünni bakış açısından kurtularak... ...daha kapsayıcı bir biçimde bu konuya yaklaşmaları lazım. Yoksa çok spesifik, basit, genel çerçeveyi göremeyen çalışmalar olarak kalıyor... Ama Kul Himmet ve Pir Sultan Abdal gibi şairlerin yani bu yüzyıllarda yaşamış olan şairlerin Alevi Bektaşi kültür dairesinde çok etkili olmasının çok önem arz etmesinin sebebi temelde bu değişim ve o değişim esnasında onların bu Alevi Bektaşi inancını dile getiren şiirler yazmış olması. Ben sadece az önce de bahsettiğim üzere bu tespiti yapmakla yetinmek istiyorum. Çünkü bu konu aslında sadece o yüzyılları da e, aşan çok geniş bir çalışmanın konusu. Umuyorum ilerleyen yıllarda bunlarla ilgili daha ayrıntılı çalışmalar yapılabilir. Şimdi sırada Tolga Sağın yorumuyla dinleyeceğimiz bir türkü var. Türküler sevdamız isimli albümlerin üçüncüsünden dinleteceğim sizlere. İhsan Güvercinden Arif Sağ <gülüyor> pardon İhsan Güvercinden Arif Sağ derlemiş bu türküyü. Daha doğrusu bir dua ziman bu ölçüsü on sekizlik usulü ise üç üç iki iki ve dinleyeceğimiz dua zimamın ismi ise her sabah her seher ötüşür kuşlar. Her seher ötüşür kuşlar. Allah bir Muhammed ali diyerek. Allah bir Muhammed ali diyerek. Hübülde gül, gül için figana başlar. Allah bir Muhammed ali diyerek. Allah bir Muhammed ali diyerek. Kıblemizden kısmetimiz verile. Veysel Varan gitti Yemeniline Arı yüz uçarız Kudret Balına Allah bir Muhammed Ali diyerek Allah bir Muhammed Ali diyerek Biz çekelim imamların yasını İşit gerçek erenlerin sesini İmam Hasan içti avutasını Allah bir Muhammed ali diyerek Allah bir Muhammed ali diyerek Talip olan incelek denelendi Mü'min olan hak yoluna dolandı Şah Hüseyin alganlara belendi Allah bir Muhammed Ali diyerek Allah bir Muhammed Ali diyerek İmam Zeynel farelendi bölündü Ol imam Bakıra yüzler sürüldü cafer Sadık'a erkan verildi Allah bir Muhammed Ali diyerek Allah bir Muhammed Ali diyerek Gönül kuşun val yuvası Bir dimize düştü şahım avazı Musa kazım Ali rıza duası Allah bir Muhammed Ali diyerek Allah bir Muhammed Ali diyerek.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 Allah Muhammed, Sırada Musa Eroğlu'nun yorumuyla dinleyeceğimiz bir türkü var. Ve bu türküden sonra kul himmeti ile kul himmet üstadım hakkında bir tespite dikkat çekmek istiyorum. Ama önce Musa Eroğlu'nun yorumuyla Gidelim Erkan Üstüne isimli türküyü dinleyeceğiz. Bu türkü de maalesef TRT repertuarında bulunmuyor ve albümde de künyesini bulamadım. Fakat türkünün ezgisi Erzincan yöresine ait olan coş havasından alınmış. Halk müziğine aşina olan dinleyiciler fark edecektir bunu hemen. Belki Musa Eroğlu halk şiirinde iyi bildiği için Erzincan yöresinin bu ezgisi üzerine göçülmüş olabilir Kuhimmet'in şiirini. Coş havası ise Erzincan yöresine ait ve Potik İsmail Efendi'den aşık daimi derlemiş. Aslında ezgisel bir. E, türkü bu. Yani sözleri yok normalde. Fakat deminde ifade ettiğim üzere belki de Musa Eroğlu ya da başka bir e, icracı Kul Himmet'in bu şiirinin sözlerini bu ezgiye göçürmüş olabilir. E, dinleyeceğimiz türkü ise Gidelim erken üstüne. üstüne Yunsun yıkansın yetenler gidelim erkan üstüne Yunsun yıkansın yetenler gidelim erkan üstüne ler çıksın beklesin huriler çıksın saklasın Mümünler özün yoklasın gidelim erkan üstüne Mümînler özün yoklasın gidelim erkan üstüne alsın haklara yetirsin. Bir rehber erken getirsin gidelim erken üstüne Bir rehber erken getirsin gidelim erken üstüne. Aşk kaynasın, söyle yürekler kaynasın. Mümin Müslüm hep uyanınsın, gidelim erken üstüne. Mümin Müslüm hep uyanınsın, gidelim erken üstüne. Sofracılar sofra sersin, nikaplar eksiğin görsün Fetreciler lokma versin, gidelim erkan üstüne Fetreciler lokma versin, gidelim erkan üstüne Ne taç dünyadır gönülle günahardır. Bu yol alemin yoludur gidelim erkan üstüne. Bu yol alemin yoludur gidelim erkan üstüne. Programın başında sevilen şairlerin mahlaslarının sonradan yetişen şairler tarafından da kullanıldığını ve bunun Halk edebiyatı araştırmalarında problem yarattığını söylemiştim. Bu araştırmacılar için bir problem yaratırken bazen de e, güzel sonuçları olabiliyor. Şöyle ki Kul Himmet'te Pir Sultan Aptal'da olan e, çeşitliliği pek göremiyoruz. Özellikle Alevi Bektaşi Kültür Dairesi'ne giren meselelerle ilgili şiirler yazdığından... ...bazen e, insan okumaktan yorulabiliyor, sıkılabiliyor... Örneğin Beşeri Aşk'la ilgili de pek fazla şiir yok Kul Himmet'in. Ya da belki de vardı günümüze ulaşmadı. Çünkü cönklere özellikle Cem törenlerinde icra edilen şiirleri daha ziyade geçirilmiş olsa gerek. Sonuçta bize ulaşan Kul Himmet, Pir Sultan Abdal gibi zengin ve çeşitli olan bir Kul Himmet değil. Ama bu zenginliği tırnak içinde kullanıyorum. Şöyle ki Kul Himmet'in de çok önemli ve zengin şiirleri var fakat konu bakımından ...Pir Sultan kadar zengin değil. Ben e, az önce künyesini aktardığım... ...İbrahim Aslanoğlu'nun... ...Kul Himmet Üstadım isimli kitabının... ...11. sayfasından bir alıntı yapmak istiyorum... ...bu hususla ilgili. Biraz uzun olmasına rağmen olduğu gibi okuyacağım. Alıntı şöyle. Çünkü bütün kaynaklarda... Hatayi ve Pir Sultan Abdal kadar... ...onun da nefesleri yer almaktadır. Pir Sultan Abdal gibi... ...Safavi hayranı ve propagandacısı... Aynı zamanda tarikat fikirleri insanı usandıracak kadar ağır basan Kuhimmet, Kuhimmet üstadımın şiirleri ile biraz daha renklenmiş, değil dünkü kaynaklarda, günümüzün antolojilerinde dahi önemli bir yer almıştır. Kuhimmet'in zanlıyla verilen örneklerin çoğu Kuhimmet üstadıma aittir. Diyebiliriz ki biri diğerinin unutulmasına, öbürü de gerektiğinden fazla yayılmasına sebep olmuştur. Bu bakımdan isim benzerliğinden dolayı meydana gelen karışıklık her ikisine de fayda sağlamıştır. Alıntı bu kadar. Yani bu karışıklık iki şairin de tanınmasına ve yaygınlaşmasına karşılıklı biçimde fayda sağlamış. Kuhimmet Üstadı'ma ait olan şiirler örneğin Seyyah Olup Şu Alemi Gezerim, Gafil Gezme Şaşkın gibi şiirler. Gerçi Seyyah Olup Şu Aleme Gezerim isimli şiir Pir Sultan Abdal'a. Ve başka şairlere de isnat ediliyor ama daha ziyade Kul Himmet Üstadımın olarak bilinir. <gülüyor> e, bu şiirlerde Kul Himmet'in şiirlerinin o yavan havasının e, onun unutulmasını engellemiştir. <gülüyor> Kurduğum cümle biraz saçma oldu ama sanırım anlatmak istediğim anlaşılmıştır. Şimdi sırada Arif Sağ'ın Duygular Dönüştü Söze isimli albümünden dinleyeceğimiz bir türkü var. Fakat bu türkünün de künyesine ulaşamadım ben. TRT repertuarında da bulunmuyor. Ve türkünün sonunda Arif Sağ Kul Mehmedim" mahlasını söylüyor. Bu şiir kul himmete ait ama zaman zaman bu gibi şiirler malumunuz olduğu üzere icra edilirken bazen yanlış anlamalardan bazen Elden ele değişmelerden bu gibi farklılıklara, dönüşümlere uğruyor. Ama Arif Sağ Kul, Himmedim, Kul Mehmed'im olarak okusa da şiir Kul Himmet'e ait. Bunu Künyesini aktardığım eserlerde kolaylıkla bulabilirsiniz. Türk'ünün ismi Medet Pir'im, diğer adıyla Yattım Bir Dağda Uyudum. Şuradaki Türkiye'ye geçmeden önce bir şeyi belirtmek istiyorum. Kul Himmet ve Kul Himmet Üstadım üzerinde çok fazla durdum bu programda. Belki sıkıcı olmuşumdur. Fakat bunun üzerinde önemli durmamın sebebi şu ki TRT'de bile bu hatanın yapılıyor olması. Yani bu iki şairin karıştırılıyor olması. Örneğin Ulu Ozanlar isimli bir program vardı TRT'de. Oradaki Kul Himmet programında bile bu iki şair karıştırılıp hataya düşüldü. O yüzden bunun üzerinde ayrıntılı bir biçimde durmayı gerekli gördüm. Sıkıcı olmak pahasına. Şimdi sırada Ümit Bekizan'ın yorumuyla dinleyeceğimiz bir türkü var. Dinleyeceğimiz kayıt TRT kaydı. Türkü Erzincan yöresine ait ve Ali Ekber Çiçek tarafından derlenmiş. Türkünün ismi ise Erenler Cem'ine hercan giremez. Sözleri Kul Himmet'e ait olan bir bu kadar daha hatta bundan da fazla türkü var. Fakat programın sonlarına yaklaştığımız için biz bir türkü daha dinleyeceğiz. Ve ikinci bir program yapmayı gerekli görmedim. Çünkü Kul Himmet'le ilgili zaten çok fazla malumata sahip değiliz. Merak eden dinleyiciler de künyesini aktardığım eserlerden Kul Himmet'in diğer türkülerini çok rahatlıkla çıkarabilirler. Bu hafta dinleyeceğimiz Son Kul Himmet türküsü Ali Ekber Çiçek'in yorumundan gelecek. Derde derman araradım isimli albümden dinleteceğim sizlere. Ee, ve bu türküyü eğer programın son kısmına ayırdığımız türkü olarak kabul ederseniz azımı çoğa saymış olursunuz. Sıra Ali Ekber Çiçek'in de kayıtları artık arşiv kaydı sayılabilir sanırım. Ve Ali Ekber Çiçek'in yorumundan dinleyeceğimiz bu türkünün ismi Yol içinde yol ararsan. Bu arada bu hafta da programın sonuna gelmiş olduk. Destekçimiz Silva Özyerli'ye çok teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın. Muhammed Al'inindir, dil içinde, 72 dil içinde, dil Muhammed Al'inindir, dil Muhammed Al'inindir. Lahil yanana varma yezidin yanana kurgarsın şerrin siline kurgarsın şerrin siline lahnet yezidince anana lahnet yezidince anana hem Muhammed alilindir. Muhammed Ali'nindir Söyler pir sultanım söyler Söyler pir sultanım söyler Hakkın birliğini birler hakım birliğini birler Doğmuş alemlere parlar Doğmuş alemlere parlar Nur Muhammed alenindir Nur Muhammed Ali'nindir sitüşimler. Azel Hernandez ona Emre Dağtaşoğlu. Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Silva Özyerli'ye teşekkür ederiz.